Araf Suresi Mekki olup 206 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eliflâh Elif Lâ Mîm Sa'd ileyke haracun minhu ve Bu kendisiyle insanları uyarman ve mü'minlere de bir öğüt ve irşad olması için sana indirilen bir kitaptır ki sakın onu tebliğden ve halkın sana inanmamasından ötürü göğsün daralmasın. Ittabi'u ma unzila ileykum mir <gülüyor> rabbikum ve la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma Ey insanlar, siz Rabbiniz tarafından size indirilen vahye tabi olun. Ondan başka bir takım hamiler edinip de onlara uymayın. Ne kadar da az düşünüyorsunuz. <gülüyor> Biz nice ülkeler imha ettik ki ya gece uyurlarken yahut gündüz yatarlarken baskınımız onlara geri vermişti. E <gülüyor> me kana da'wahum itja'uhum ba'suna illa en kadu inna kunna zalimi Azabımız gelip çattığında da itiraf ve yalvarmaları, biz gerçekten zalim adamlarmışız, demekten başka bir şey olmadı. Kendilerine Resul gönderdiğimiz insanlara, Resullerinin çağrısına uyup, ona göre amel edip etmedikleri hakkında elbette hesap soracağız. Gönderilen o elçilere de tebliğ edip etmediklerini soracağız. <Sessizlik> Ve onlara olup biten her şeyi kesin bir ilme dayanarak, bir bir anlatacağız. Öyle ya, biz hiçbir zaman onlardan habersiz değildik ki. O gün, dünyada yapılan işlerin tartılması kesin gerçekleşecek. Artık kimin iyilikleri kötülüklerinden ağır gelirse, işte onlar muratlarına ereceklerdir. <gülüyor> فَأُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا Kimin de sevap tartıları hafif gelirse, onlar da ayetlerimizi hiçe sayıp haksızlık etmelerinden ötürü kendilerini en büyük ziyana uğratacaklardır. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا Şu bir gerçektir ki, ey insanlar! Biz sizi dünyaya yerleştirip, orada size hakimiyet verdik. Orada sizin için birçok geçim vasıtaları yarattık. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ مِنَ السَّاجِدِينَ Sizi biz yarattık. Sonra size şekil verdik. Peşinden de meleklere haydi. Hürmet için secde edini Adem'e dedik. Onların hepsi hemen secde ettiler. Yalnız iblis dayattı. Secde edenlerden olmadı. Allah buyurdu. Söyle bakayım, sana emrettiğim halde, secde etmene mani nedir? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü sen beni ateşten, onu ise bir çamur parçasından yarattın. مِنْهَا فَمَا يَكُونُ فِيهَا مِنَ الصَّاغِرِينَ Çabuk in oradan, buyurdu Allah. Öyle orada kurulup da, büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çabuk çık, çünkü sen alçağın tekisin. قال انظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من Bana onların diriltilecekleri kıyamet gününe kadar mühlet verir misin? dedi. Allah, haydi sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. Altyazı <gülüyor> M.K ve min ve an eymalihim ve an ve la Öyleyse dedi, sen beni azgınlığa mahkum ettiğin için, ben de onları gözetlemek üzere, senin doğru yolunun üzerinde pusu kurup oturacağım. Sonra onların, Kah önlerinden, kah arkalarından, kah sağlarından, kah sollarından sokulacağım. Vesvese verip pusu kuracağım. Sen de onların ekserisini şükreden kullar bulmayacaksın. قال أخرج منها مذؤما مدحورا لمن تبعك منهم لأمن جهنم منكم أجمعين Allah şöyle buyurdu: Alçak ve kovulmuş olarak çık oradan. Onlardan kim sana uyarsa, iyi bilin ki cehennemi sizlerle dolduracağım. Wa yaad musun ant wa zoujuk al jannat min hiytu shi'at ma la tqraba min sana gelince Adem, seninle eşin cennete yerleşin. İstediğiniz her tarafından yiyip içip yararlanın. Yalnız sakın şu ağaca yaklaşmayın. Böyle yaparsanız zalimlerden olursunuz. Fa waswasaluhu al shaytanul ibdiyaluhu ma mauriy anhu ma min sawatihimaa ve قال ما لهما ربهما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لهما لمن النصحين فakat şeytan onlara gözlerinden gizlenmiş olan Edep yerlerini açığa çıkarmak için vesvese verdi. Onlara şöyle telkinde bulundu. Rabbinizin size bu ağacın meyvesini yasaklamasının tek sebebi, sizin meleklerden veya ölümsüz hayata kavuşanlardan olmanızı önlemektir, diyerek kendisinin onların iyiliğini istediğine dair yemin üstüne yemin etti. 129. فدلاهما بغرور 120. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة <Gülüyor> Böylece onları aldatarak mevkilerinden düşürdü. Şöyle ki, o ağacın meyvesini tadar tatmaz, edep yerlerinin açık olduğunu fark ettiler. Derhal, buldukları cennet yapraklarıyla, edep yerlerini örtmeye başladılar. Onların Rabbi ise, nida edip buyurdu. Ben sizi o ağaçtan men etmedim mi? Ben şeytanın sizin besbelli düşmanınız olduğunu söylemedim mi? Niçin beni dinlemediniz de bu perişan duruma düştünüz? قَالَا <gülüyor> Ey bizim Rabbimiz! Kendimize yazık ettik. Şayet Sen kusurumuzu örtüp, bize merhamet buyurmazsan, en büyük kayba uğrayanlardan oluruz. Diye yalvarıp yakardılar. قَالَ <gülüyor> Buyurdu ki, birbirinize düşman olarak inin. Size dünyada bir süreye kadar kalma ve yararlanma imkanı veriyorum. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve yine oradan diriltilip mezardan çıkarılacaksınız. Ya beni Adem, kadın zellne, alaykum libasi, warisouatikum warisha. وَلِبَاسُ اتَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٍ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَدَّكَّرُونَ Ey Adem'in evlatları! Bakın size edep yerlerinizi örteceğiniz giysi, süsleneceğiniz elbise indirdik. Fakat unutmayın ki en güzel elbise, takva elbisesidir. İşte bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Olur ki insanlar düşünür de ders alırlar. Ya ben Adem la Şeytanu الشيطان kema akhraja min minel jannah kema akhraja abeveykum Ey Adem'in evlatları! لا Şeytan, edep yerlerini açığa çıkarmak için, annenizle babanızı, üzerlerindeki takva elbiselerini çıkarttırmak suretiyle, cennetten uzaklaştırdığı gibi, sakın sizi de belaya uğratmasın. Çünkü o da, askerleri de, sizin kendilerini göremeyeceğiniz yerlerden sizi görürler. Doğrusu biz, şeytanları, İman etmeyenlerin dostları yapmışızdır. Ve öyle yarattılar. O günlerde, Allah'ın izniyle, insanlar Allah'ın izniyle yarattılar. O günlerde, Allah'ın izniyle, insanlar Allah'ın izniyle yarattılar. O günlerde, Allah'ın la insanlar onlar çirkin bir iş yaptıklarında babalarımızı bu yolda bulduk. Esasen Allah böyle yapmamızı emretti. Derler. De ki Allahü Teala kötü olan şeyi asla emretmez. Ne o? Yoksa siz Allah'ın söylediğini bilmediğiniz bir takım sözleri ona iftira ederek Allah'a mı mal ediyorsunuz? قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطُسِ وَاَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ مُخْلِصِينَ لَهُ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ De ki, Rabbim adalet ve itidali emretti. Her secdenizde, her namaz zamanında veya mekanında yüzünüzü O'nun kıblesine yöneltiniz. İhlasla ibadetinizi yalnız onun rızası için yaparak Allah'a kulluk ediniz. Çünkü, Çünkü ilkin sizi o yarattığı gibi dönüşünüzde yine ona olacaktır. Fereeqan heda ve fereeqan haka alayhimu wallale. Innahumu tahtu al-shayatin auliya min dulillah. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ Bir kısmına hidayet buyurdu, bir kısmına da dalalet müstahak oldu. Çünkü bunlar, Allah'tan başka şeytanları dost edindiler. Bir de kendilerini doğru yolda zannediyorlar. Ya bani Adem, hudû zînetikum minde kulli mescidin ve kulû veşrabû ve lâ tusrifû. İnnehu lâ yuhibbu'l-musrifîn. Ey Adem'in evlatları, her namaz vaktinde mescide giderken süsünüz olan elbisenizi giyinin. Yiyin için fakat israf etmeyin, çünkü Allah israf edenleri asla sevmez. Qul man haba mazilat Allahi, latti ahraj li ibadhi wa amanu fil-hayāt dunya qiyamah Deki De ki, Allah'ın kulları için yaratıp ortaya çıkardığı ziyneti, temiz ve hoş rızıkları haram kılmak kimin haddine? De ki, onlar dünya hayatında iman etmeyenlerle birlikte iman edenlerindir. Kıyamet günü ise yalnız müminlere mahsustur. İşte biz bilip anlayan kimseler için ayetleri bu şekilde açıklıyoruz. قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِقْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقَّ وَاَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا Deki Rabbim o güzel şeyleri değil, açığı ile gizlisi ile bütün fuhşiyatı haram kılmıştır. Keza her türlü günahı, haksız tecavüzü ve kendisine tapılması hakkında Allah'ın herhangi bir delil bildirmediği bir nesneyi. Allah'a şerik yapmanızı, bir de Allah'ın emretmediği bir takım şeyleri iftira ederek O'na mal etmenizi haram kılmıştır. وَلِكُلِّ اُمَّتِ اَجَلُ فَإِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْزِمُونَ Her ümmet için belirlenmiş bir müddet vardır. Vadeleri gelince ne bir an geri bırakabilir, ne de bir an öne alabilirler. Ya beni Adem, imma yettiynn kum rusalum yikum yqusun alaykum ayati. يَقُصُّونَ Ey Adem'in evlatları! Size her ne zaman içinizden benim ayetlerimi beyan edip açıklayan Resuller gelir de, kim onlara karşı çıkmaktan sakınır, nefsini ıslah ederse, Artık onlara hiçbir korku yoktur. Onlar asla üzülmezler de. Ayetlerimizi yalan sayanlar ve onları kabul tenezzül etmeyenler ise, işte onlar cehennemliktirler. Hem de orada ebedi kalacaklardır. فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٓئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ 111. إِذَا ida jâetthum rüsuluna yatawfâonahum qaloo 112. Aynama kuntum tadu'un min dün illa 113. Kaloo dallu'u anna wa shahidu'u ala anfusihim İftira ederek Allah'ın söylemediği bir sözü ona mal eden yahut Allah'ın ayetlerini yalan sayan kimseden daha zalim biri olabilir mi? Kaderden nasipleri neyse onlara erişecektir. Nihayet elçilerimiz ölüm melekleri gelip canlarını alırken "Hani nerede o Allah'tan başka taptıklarınız?" dediklerinde onlar bizden uzaklaşıp ortadan kayboldular, derler. Böylece kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde şahitlik ederler. Kâle dâhulû fî ume min qad khalet min qabrikum minel jinn vel insi bil nâr. Kullemâ dâhalet ummetull le'anet uhtahâ. حتى إذا دارتو فيها جميعاً قالت أخرىهم لأولاهم ربنا قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلنا فأتهم عذابا ضعفا من النار قَالَ لِكُلِّنْ ضِعْفُونَ وَلَاكِنْ girin bakalım sizden önce gelip geçen cin ve insan topluluklarıyla beraber ateşe buyurur. Her ümmet oraya girdikçe yoldaşına lanet eder. Nihayet hepsi birbiri ardından gelip Orada bir araya gelince, sonrakiler öndekileri göstererek, ey Rabbimiz derler, "İşte şunlar bizi saptırdılar, onun için onlara iki kat ateş azabı çektir. O da, her birinize iki misli azap var, lakin siz bunu bilmiyorsunuz buyurur. وَقَالَتْ <gülüyor> اُولَاهُمْ Bu sefer öndekiler de sonrakilere derler ki gördünüz ya sizin bize karşı bir ayrıcalığınız olmadı artık kendi işlediklerinizin cezası olarak tadın azabı ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سنخ الخياط وَكَذَٰلِكَ Ayetlerimizi yalan sayanlara ve onları kabul etene zül etmeyenlere gök kapıları açılmayacak ve deve iğne deliğinden geçmedikçe onlar da cennete giremeyeceklerdir. İşte biz suçlu kafirleri böyle cezalandırırız. لَهُمْ <gülüyor> Onlara cehennem ateşinden bir döşek ve üzerlerinde de yine ateşten örtüler var. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّقُ İman edip makbul ve güzel işler yapanlar ise ki hiç kimseye biz gücünün yetmeyeceği yük yüklemeyiz Cennetlik olup orada ebedi kalacaklardır. وَنَزَعْنَا مَا فِي سُجُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَاً هَدَانَ اللّٰهِ لَقَدْ جَاءَتْ Öyle bir halde ki içlerinde kin kabilinden ne varsa hepsini söküp çıkarırız. Önlerinden ırmaklar akar. Hamd olsun bizi bu cennete eriştiren Allah'a. Eğer Allah bizi muvaffak kılmasaydı, biz kendiliğimizden yol bulamazdık. Rabbimizin elçilerinin gerçeği bildirdikleri bir kere daha kesinlikle anlaşılmıştır, derler. Kendilerine de, işte güzel işlerinize karşılık, karşınızda duran şu muhteşem cennete varis kılındınız. Buyurun. Diye nida edilir. Ve neda, An, قد وجدنا ما وعدهنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ Cennetlikler cehennemliklere, Biz Rabbimizin bize vaad ettiği şeylerin gerçek olduğunu gördük. Siz de Rabbinizin size vaad ettiklerinin gerçekleştiğini gördünüz mü? Diyince onlar, Evet diye cevap verirler. Derken bir görevli aralarında Allah'ın laneti o zânimlere olsun ki <gülüyor> Onlar insanları Allah yolundan uzaklaştırır onu eğri büğrü göstermek isterlerdi ve onlar ahireti de inkar ederlerdi diye nida eder. وَبَيْنَهُمَا حِجَابًا وَعَلَى وَنَادَوْ İki taraf arasında bir perde, Araf üzerinde de cennetlik ve cehennemliklerin her birini simalarından tanıyacak kimseler vardır ki, onlar henüz cennete girmemiş, fakat girmeyi şiddetle arzular olarak Cennetliklere selamün aleyküm diye seslenirler. وإذا أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين Gözleri cehennemlikler tarafına çevrildiğinde ''Aman yâram bena, aman bizleri o zalimlerle beraber eyleme.'' derler. ''Ve nâdâ ashabul e'râfi ricalen ya'rifûnehum bisîmâhum, kâlû mâ agnâ ankum cem'ukum ve mâ kuntum testekbirûn.'' Araf ashabı, simâlarından tanıdıkları, bir kısım kimselere seslenip gördünüz ya ne topladığınız mallarınızın ne onca taraftarlarınızın ne de büyüklük taslamalarınızın ve o çalımlarınızın size hiçbir faydası olmadı. E ha ulaillezine aqsamtum la yenaluhumullahu bi rahmeti اُدْخُلُ الْجَنَّةَ O cennetlikleri göstererek, Sahi şunlar, Allah bunları asla lütfuna nail etmez diye yeminler edip, hor gördüğünüz kimseler değil miydi? İşte onların ne yüce mevkide olduklarını şimdi anladınız değil mi? derler ve sonra o cennetliklere dönerek, buyurun girin cennete derler. Size korku ve endişe olmadığı gibi, siz asla üzüntü de görmeyeceksiniz. Kâlu <Sessizlik> Allah'a harramahumâ Cehennemlikler cennetliklere Ne olur lütfen suyunuzdan Allah'ın size nasip ettiği nimetlerden Biraz da bize gönderin Diye seslenirler Onlar da Allah bunları kâfirlere haram etmiştir Bunlar kâfirlere yasaktır Diye cevap verirler اَلَّذ۪ينَ <Sessizlik> اتَّخَذُوا <Sessizlik> O kafirlere ki, onlar dinlerini oyun ve eğlence haline getirmişlerdi. Dünya hayatı kendilerini aldatmıştı. İşte onlar kendilerinin en önemli günü olan bugünkü karşılaşmayı unuttular ve ayetlerimizi bilerek inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unutup kendi hallerine terk edeceğiz. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Gerçekten onlara tam bir vukufla manalarını bir bir bildirdiğimiz ve iman edecek kimseler için bir hidayet, bir rahmet olan bir kitap getirdik. هل ينظرون إلا تأويله 120. يوم يأتي تأويله يقول الذين لسوه من قبل 121. قد جاءت رسل ربنا بالحق 122. فهل, فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا 123. أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ Fakat onlar, hele bakalım nereye varacak, diye sadece bu kitabın davetinin akıbetini gözlüyorlar. Onun haber verdiği müthiş akıbet geldiği gün, daha önce onu unutup bir tarafa bırakanlar, Şöyle diyecekler. Gerçekten Rabbimizin elçileri bize hakkı tebliğ etmişlermiş. Acaba burada bize şefaat edecek birisi bulunur mu? Yahut geri döndürülmemiz imkanı olur mu ki bu sefer yaptığımız kötü işlerin yerine güzel güzel işler yapabilelim? Muhakkak ki onlar kendilerini hüsrana uğrattılar. Uydurdukları sahte tanrıları da, kendilerinden uzaklaşıp, ortadan kayboldular. اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ و الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين Rabbiniz o Allah'tır ki gökleri ve yeri altı günde yarattı. Sonra da arşa istiva buyurdu. O Allah ki geceyi Durmadan onu kovalayan gündüze bürür. Güneş, ay ve bütün yıldızlar hep onun buyruğuyla hareket ederler. İyi bilesiniz ki, yaratmak da, emretmek yetkisi de ona mahsustur. Evet, o Rabbül âlemin olan Allah ne yücedir. Udu'u rabbeküm tedarru'an ve kufiyeten innehu la yuhibbul mu'tabîn. Rabbinize için için yalvararak başka nazarlardan uzak gizlice dua edin. Gerçekten o haddi aşanları hiç sevmez. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ Düzeltilmiş olan ülkeyi ifsad etmeyin. Hem endişe hem de ümit ile ona yalvarın. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyi kimselere yakındır. 129. وهو الذي يرسل يَدَي بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا فقالا سقناه لبلد ميت, ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل التمرات Odur ki rahmeti olan yağmurun önünden müjdeci olarak rüzgarlar gönderir. Nihayet bu rüzgarlar, o ağır bulutları hafif bir şeymiş gibi kaldırıp yüklendiklerinde: bakarsın biz onları Ekinleri ölmüş bir ülkeye sevk eder, derken, Oraya su indiririz de, orada her türlüsünden meyveler, ürünler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Gerekir ki düşünür ve ibret alırsınız. وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ Kedâliken yeşkurûn. Toprağı verimli güzel bir diyarın bitkisi, Rabbinin izniyle yeşerip çıkar. Çorak verimsiz olan bir yerin bitkisi ise çıkmaz. Çıkan da bir şeye yaramaz. İşte şükredecek kimseler için, biz ayetleri böyle farklı üsluplarla tekrar tekrar açıklarız. <gülüyor> Celalim hakkı için biz Nuh'u Resul olarak halkına gönderdik. Ey halkım, dedi. Yalnız Allah'a ibadet edin. Ondan başka tanrınız yoktur. Bunu yapmazsanız, korkarım ki, müthiş bir günün azabı tepenize inecektir. قَالَ <gülüyor> Halkının söz sahibi yetkilileri, biz seni besbelli bir sapıklık içinde görüyoruz, dediler. Kâle ya kavmi leyse bi' min Rabbil âlemîn. Ey halkım, dedi. Bende hiçbir dalalet yok. Fakat ben, Rabbül âlemin tarafından size bir elçiyim. اُبَلِّغُكُمْ رِسَانَاتِ رَبِّي Size Rabbimin mesajlarını tebliğ ediyorum. Size öğüt veriyorum ve Allah tarafından gelen vahiy sayesinde sizin bilemeyeceğiniz şeyleri biliyorum. اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَاءًا Kötülüklerden korunup Allah'ın merhametine nail olmanız için içinizden sizi uyaracak bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir buyruk gelmesine mi şaşıyorsunuz? فَكَذَّبُوهُ Onlar Nuh'u yalancı saydılar. Biz de onu ve yanında olanları gemide kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanları ise boğduk. Çünkü onlar, basiretleri körenmiş kimselerdi. Ve ila adin Qala ya ma min ilahin At kardeşleri Hudu elçi olarak gönderdik. Ey benim halkım dedi. Yalnız Allah'a ibadet edin. O'ndan başka Tanrınız yoktur. Hala O'na karşı gelmekten sakınmayacak mısınız? Kavminin kafir yetkilileri, Biz dediler, seni bir çılgınlık, bir beyinsizlik içinde bocalar görüyoruz. Ve senin yalancılardan biri olduğunu düşünüyoruz. Kâle ya kavmi leyse bi Ey halkım dedi. Bende çılgınlık, beyinsizlik yok. Fakat ben sadece Rabbül Alemin tarafından size bir elçiyim. Size Rabbimin buyruklarını tebliğ ediyorum. Ben sizin iyiliğinize çalışan, sizi uyaran, güveneceğiniz bir insanım. E ve zikrum. 121. ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون sizi başınıza gelebilecek tehlikeler hakkında uyarmak için, sizden birine Rabbiniz tarafından bir tebliğ gelmesine hayret mi ediyorsunuz? Hatırlayın ki, o sizi Nuh kavminden sonra onların yerine geçirdi. Ve sizi bedenen güçlü kuvvetli, gösterişli kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini unutmayıp zikredin ki, ''Felah bulasınız.'' Allah'a yüceltirler, birlerini Allah'a hizmet ederler." "Allah'ın izniyle, atalarımızın taptıklarını ise bırakalım diye mi geldin Eğer doğru söyleyenlerden isen haydi bizi tehdit edip durduğun o felaketi başımıza getir de görelim <gülüyor> At cadelun İşte dedi üzerinize Rabbinizden bir azap fırtınası ve bir hışım indi siz sizin ve atalarınızın uydurduğu ve zaten tanrılaştırılmalarına dair Allah'ın da hiçbir delil göndermediği bir takım boş isimler hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Gözleyin öyleyse azabın gelişini. Ben de sizinle beraber gözlüyorum. فَلْتَظِرُوا <gülüyor> اِنِّي فَاَلْجَيْنَا هُوَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ دَابِرَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا Biz de onu ve beraberinde olanları tarafımızdan bir lütuf olarak kurtardık ve ayetlerimizi yalan sayıp iman etmeyenlerin ise kökünü kestik. 119. وإلى كمود أخاهم صالحا 110. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 111. قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فَدَرُوْهَا تَأْكُلْ ف۪ي أَرْضِ halkına da içlerinden biri olan kardeşleri Salih'i gönderdik. Ey benim halkım! dedi. Yalnız Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. İşte size Rabbinizden açık bir delil, bir mucize geldi. İşte Allah'ın devesi de size bir ayet. Onu kendi haline bırakın. Allah'ın diyarında otlasın. Sakın ona bir fenalık yapmayın. Yoksa sizi acı veren bir azap yakalayıverir.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 bir de düşünün ki, Allah sizi, at halkına halef yaptı. Ve dünya üzerinde size imkanlar bahşetti. Arzın düzlüklerinde saraylar kurup, dağlarını yontarak evler yapıyorsunuz. Allah'ın nimetlerini düşünün de bozgunculuk yaparak dünyada karışıklık çıkarmayın. O al malu laddi nas takbaru min Kavminden büyüklük taslayanlar içlerinden zayıf görünen müminlere alay yollu, "Siz gerçekten salih'in Rabbi tarafından size elçi olarak gönderildiğini biliyor musunuz?" dediler. Onlar da "Elbette biz onunla gönderilen her şeye inandık, iman ettik." diye cevap verdiler. قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا بِالَّذ۪ي اٰمَنْتُمْ بِه۪ي كَافِرُونَ O kibirlenenler ise doğrusu biz sizin iman ettiğiniz şeyi inkar ediyoruz dediler. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ اْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا luya Sal bi buna inır sein Derken deveyi boğazladılar Ve Rablerinin emrinden çıkıp ona isyan ettiler. Ve dediler ki Salih, Sen gerçekten resullerden isen bizi tehdit edip durduğun o azabı getir de görelim. Ve aldılar onları bir sarsıntı, o Bunun üzerine o şiddetli sarsıntı onları kısık kıvrak yakaladı da yurtlarında çöke kaldılar. عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي لَكُمْ تُحِبُّونَ Gördüğü müthiş manzara karşısında Salih yüzünü üzüntüyle öteye çevirip "Ey halkım" dedi. "Ben size Rabbimin buyruklarını tebliğ ettim. Sizin iyiliğinize çalıştım size öğütler verdim lakin siz iyiliğinizi isteyip öğüt verenleri bir türlü sevmediniz gitti. <Sessizlik> Lut'u da gönderdik halkına dedi ki daha önce hiç kimsenin yapmadığı pek çirkin bir işi siz mi yapıyorsunuz? İnnekum Siz kadınların ötesinde şehvetle erkeklere gidiyorsunuz ha? Yok, yok, anlaşıldı. Siz haddini aşmış bir milletsiniz. Halkının ona verdiği cevap şundan ibaret oldu. Çıkarın bu adamları memleketinizden. Çünkü bu beyler pek temiz insanlar. Biz de onu ve ailesini kurtardık. Ancak eşi geride kalıp helak olanlardan oldu. وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ Üzerlerine bir azap yağmuru indirdik. İşte bak! Suçlu kafirlerin sonu nice oldu. وَاِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيْنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِسْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ مَدْيَانْ أَحَالِسِنَةً İçlerinden biri olan Şuayb'ı gönderdik. Ey benim halkım, dedi. Yalnız Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. İşte size Rabbinizden açık delil geldi. Artık ölçüyü, tartıyı tam yapın. İnsanların haklarını eksiltmeyin. Halka haksızlık etmeyin. Ülkede düzen sağlanmışken, Fesat çıkarıp huzuru bozmayın. Bana inanıp bu dediklerimi yapmanız sizin için elbette hayırlıdır. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِهِ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا كَيْفَ كَانَ <الْمُفْسِدِين> hem, hem öyle tehditler savurarak yol başlarını tutup Allah'a iman edenleri Allah'ın yolundan çevirmeyin. Ve bu yolun eğri büğrü olduğuna dair şüpheler verip halkı yanıltmayın. Hem düşünün ki bir zaman siz sayıca pek az idiniz. Öyleyken Allah sizi çoğalttı. Ülkeyi bozan o müfsitlerin sonunun nasıl olduğuna bakın da ibret alın. Ve in kele kum amanu Eğer benimle gönderilen gerçeğe içinizden bir kısmı inanıyor, bir kısmınız inanmıyorsa, eh ne diyeyim? O halde, aramızda Allah hükmünü verinceye kadar bekleyin. Zaten hüküm verenlerin en iyisi odur. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا Halkından kibirlenen eşraf grubu, Bak şu ay, dediler. Yeminle söylüyoruz. Ya dinimize dönersiniz, Ya da seni de, Sana inanan taraftarlarını da, Ülkemizden süreriz. Şu şöyle cevap verdi. Peki, İstemesek de mi dinimizden döndürüp süreceksiniz? Ya istemezsek ne olacakmış? Kad iftareyna ala llahi kariban in udna fi millatikum ba'de ibna llahu minha ve ma yakunu lena en nauda fiha illa ay yasha'u وَسِعَ Allah bizi sizin o batıl dininizden kurtardıktan sonra kalkıp tekrar dininize dönecek olursak Allah'a büyük bir iftira atmış oluruz. Allah göstermesin. Sizin inancınıza dönmemiz kesinlikle mümkün değil. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsar. Biz yalnız Allah'a dayanırız. Ey bizim Rabbimiz! Bizimle şu halkımız arasında sen adil hükmünü ver. Haklı haksız açığa çıksın. Sen elbette hüküm verenlerin en iyisisin. وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ inkara sapan ileri gelenler, eğer şuayba uyuyacak olursanız, kesinlikle perişan olursunuz, diye tehditte bulundular. Fa akhadhathum al-rajfatu fasbahu fi Derken şiddetli bir deprem onları kıs kıvrak yakaladı ve derhal oldukları yerde çöke kaldılar. Ellezina kezzabu Shu'ayban ke'an lam yaghna اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِر۪ينَ Şuayb'ı yalancı sayanlar. Onlar değildi sanki vatanlarında şen şakrak dolaşanlar. Şuayb'ı yalancı sayıp perişan etmek isteyenler. Asıl perişan olanlar işte onlar oldular. عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ آسَا عَلَى قَوْمٍ Gördüğü müthiş manzara karşısında Şuayb, yüzünü üzüntüyle öteye çevirip, Zavallı halkım dedi. size Rabbimin buyruklarını Ben size Rabbimin buyruklarını tebliğ etmiştim. Sizin iyiliğinize çalışmıştım. Size öğütler vermiştim. Artık böyle nankör, böyle kafir bir toplum için ne diye üzülüp kendimi harap edeyim? وَمَا أَرْسَلَّا فِي illa <Sessizlik> ve Biz hangi ülkeye peygamber gönderdiysek, mutlaka ilkin oranın halkını gafletten uyarsın, Allah'a yönelip yalvarsınlar diye yoksulluğa, hastalık ve musibetlere duçar ederiz.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 وَلَوْ أَنَّ أَهْلَا الْقُرَاءَ آمَنُوا وَاتَّقَوْلَ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا <يَكْسِبُون> Eğer o ülkelerin ahalisi iman edip Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı,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 Peki o ülkelerin ahalisi Geceliğin uyurlarken Sakvetimizin kendilerine baskın halinde Gelivermesinden emin mi oldular? <gülüyor> Yoksa onlar Güpe gündüz eğlenirlerken Azabımızın kendilerine gelmesinden Emin mi oldular?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 وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ كَذَلِكَ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ İşte o ülkelerin haberlerinden bir kısmını sana böylece anlatıyoruz. Oraların halklarına peygamberlerimiz açık deliller,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 Biz onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulmadık. Onların ekserisinin sadece itaat dışına çıkmış kimseler olduğunu gördük. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ Onlardan sonra Musa'yı ayetlerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen yetkililerine gönderdik. Onlar ayetlerimize haksızlık ettiler. Ettiler de bak o müfsitlerin akıbeti nice oldu. وَقَالَ مُوسَى يَا فِدْعَوْنُ Musa, ey Firavun dedi. Ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir Resulüm. Başta gelen görevim, allah Teala hakkında gerçek dışı bir şey söylemememdir. Gerçekten size Rabbinizden çok açık bir belge getirdim. Artık İsrail oğullarını benimle beraber gönder. Eğer dedi Firavun, Gerçekten getirdiğim bir belge varsa ve sen doğru söyleyen biriysen onu ortaya koy da görelim. Bunun üzerine Musa asasını yere bırakıverdi. Bir de ne görsün o koskoca bir ejderha kesilmiş. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ Elini sıyırıp çıkardı. Bir dene görsün, bakan kimseler için parlak mı parlak, ışık saçan bir elhanine gelmiş. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ Firavun'un ileri gelen yetkilileri anlaşıldı. Bu usta bir sihirbaz dediler. <gülüyor> Firavun bu adam dedi sizi yerinizden yurdunuzdan etmek peşinde. Görüşünüz nedir bu konuda? قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ Yetkililer, onu ve kardeşini alıkoy. Bütün şehirlere de görevliler yolla. Usta sihirbazların hepsini senin huzuruna getirsinler, dediler. <gülüyor> Bütün büyücüler Firavun'a gelip galip gelecek olursak herhalde mutlaka bize büyük bir mükafat verilir değil mi? dediler. Firavun Elbette, üstelik siz benim gözdelerimden olacaksınız, dedi. <gülüyor> Büyücüler, Musa, önce sen mi hünerini ortaya koyacaksın, yoksa biz mi koyalım deyince, قال ألقوا فلما ألقوا سحر أعين الناس وأسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم Musa, siz ortaya koyun dedi. Vaktaki atacaklarını ortaya koydular. Halkın gözlerini büyülediler. Onları dehşete düşürdüler. Hasılı Müthiş bir sihir sergilediler. Biz de Musa'ya asanı yere bırak diye vahyettik. Bir dene baksınlar, asa onların yaptıkları sihir, göz boyacılık kabilinden her şeyi yutuyor. فَوَقَعَ Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların bütün yaptıkları boşa çıktı. İşte o firavun ve takımı yenilip küçük düştüler. Büyücüler hep birden sevdeye kapandılar. <gülüyor> İman ettik dediler o rambülü alemine Musa ve Harun'un Rabbine. Kâlâ âmentum bihi en ''İnnehâ zâle mekrum mekartumûhû fil medînetî tukhricû minhâ ahlâhâ fesuvfe te'lemûn.'' Firavun dedi ki, ''Demek siz, benden izin almadan ona iman ettiniz, ha?'' ''Şüphe yok ki bu, yerli olan Kıpti ahaliyi yurtlarından sürmek için, sizin şehirde beraberce planladığınız gizli bir oyundur. Ama yakında bileceksiniz başınıza gelecekleri. Evet, ellerinizi ve ayaklarınızı değişik taraflardan olarak keseceğim. Sonra da hepinizi toptan asacağım. قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا Onlar şöyle cevap verdiler. Biz elbette Rabbimize döneceğiz. Senin bize kızman da sırf Rabbimizin bize gelen ayetlerine iman etmemizden. Biz de ona yönelerek deriz ki, Ey bizim büyük Rabbimiz! Sabır kuvvetiyle doldur kalbimizi, yağmur gibi sabır yağdır üzerimize ve sana teslimiyette sebat eden kulların olarak canımızı teslim al. <gülüyor> <gülüyor> Firaunun halkının yetkilileri ona, Ne yapıyorsun? Musa ile kavmini, Seni ve senin tanrılarını terk etsinler. Ülkede bozgunculuk yapsınlar diye, Kendi hallerine mi bırakacaksın? Dediler. Firavun, Hayır, onların erkek evlatlarını öldürüp, kız çocuklarını hayatta bırakacağız. Biz elbette onların üzerinde tam bir hakimiyet sahibiyiz, diye cevap verdi. قَالَ <gülüyor> مُوسَى Musa kamine şöyle dedi. Allah'tan yardım dileyin ve sabredin. Muhakkak ki dünya Allah'ın mülküdür. Kullarından dilediğini oraya variz kılar. Güzel akıbet elbette müttakilerindir. Kâlu uûdînâ min en te'tiyenâ ve min Kâle asâ ve İsrailoğulları, biz hem sen bize gelmeden önce, hem de sen bize peygamber olarak geldikten sonra, işkenceye maruz kaldık, diye yakındılar. Musa ise şöyle dedi, hele biraz daha sabredin. Umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı imha eder de onların yerine sizi hakim kılıp nasıl hareket edeceğinize bakar. Biz Firavun hanedanı düşünüp ibret alsınlar diye senelerce onları, kuraklık kıtlık ve ürün azlığıyla cezalandırdık. Ve ida jathumul hasan falu lna hadi. Ve ız tucidhum seyatu yiqtiyiru b Musa womamah. Ala inna ma tairuhu allahi. Ve lakinne akterhum la yaglamu. Onlara iyilik, bolluk geldiğinde, ha işte bu bizim hakkımız, kendi becerimizle bunu elde ettik, derlerdi. Eğer kendilerine bir kötülük gelirse, onu Musa ile beraberindeki müminlerin uğursuzluklarına verirlerdi. Dikkat edin, iyiliği olduğu gibi kötülüğü de yaratmak, ancak Allah'ın kudreti iledir. Fakat onların çoğu bilmezler. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا Ve şöyle derlerdi. Bizi büyülemek için sen hangi mucizeyi getirirsen getir, imkanı yok, sana inanacak değiliz. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْتُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ Biz de kudretimizin ayrı ayrı delilleri olarak onların üzerine tufan gönderdik. Çekirgeler gönderdik, haşerat gönderdik. Kurbağalar gönderdik, kan gönderdik. Yine de inat edip, büyüklük tasladılar ve suçlu bir topluluk oldular. <gülüyor> لَاِنْ كَشَفْتَ عَنَّ الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعْكَ بَن۪ي إِسْرَائِيلٍ Azap üzerlerine çökünce dediler ki, Musa, Rabbin ile arandaki ahit uyarınca bizim için ona yalvar. Eğer bu azabı üstümüzden kaldırırsan mutlaka sana inanacak, ve İsrail oğullarını da seninle göndereceğiz. Biz geçirecekleri bir süreye kadar onlardan azabı kaldırınca da yeminlerinden döndüler. فَالْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقُنَاهُمْ فِي الْيَمْمِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ Biz de ayetlerimizi yalan sayıp umursamadıkları için onlardan intikam alarak denizde boğduk. 129. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارخ الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون Horlanan, ezilen milleti de bereketlerle donattığımız o ülkenin doğularına ve batılarına, yani tamamına varis kıldık. Böylece sabretmelerine mükafat olarak İsrail oğullarına senin Rabbinin yaptığı güzel vaat tamamen gerçekleşti. Firavun ile Kamin'in yaptıkları binaları ve yetiştirdikleri bahçeleri ise Vajaiz nabbin İsrail el Bahr, fato'u ala qumi yakufun ala aslam illa h. Çalı, ya Musa, jellana ilahe kma İsrail oğullarını denizden geçirdik. Derken yolları, kendilerine mahsus bir takım putlara tapan bir topluluğa uğradı. Musa, dediler, bunların tanrıları olduğu gibi, bize de bir tanrı yapıver. O ise, siz dedi, gerçekten cahil bir milletsiniz. İn... <gülüyor> Çünkü şu imrendiğiniz kimselerin dini yıkılmıştır ve yaptıkları bütün ameller de boşunadır. قال اغير الله ابيكم ve ا وهو فضلكم على hem Allah size bunca lütufta bulunup, öteki insanlara üstün kılmış olduğu halde, hiç ben sizin için ondan başka bir tanrı arar mıyım? وَاِذْ اَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ hem düşünün ki sizi Firaavu hanedanından kurtarmıştık. Onlar ki size pek acı bir işkence uyguluyor, Oğullarınızı hep öldürüyor, kızlarınızı ise kendilerine hizmetçilik etmeleri için, hayatta bırakıyorlardı. Bunda Rabbiniz tarafından size büyük bir imtihan vardı. وَوَاعَدْنَا مُوسَى فَلَافِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَنَّا هَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ 30 geceyi ibadetle geçirmesi ve tevratı almaya hazırlanması için Musa ile sözleşip onu huzurumuza kabul ettik Sonra 10 gece daha ilave ettik. Böylece Rabbinin belirlediği müddet tam 40 gece oldu. Musa kardeşi Harun'a "Kavmim içinde benim vekilim ol. Onları güzelce yönet ve sakın müfsitlerin yoluna uyma." dedi. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني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 Göster bana zatını, bakayım sana. Allah Teâlâ şöyle cevap verdi. Sen beni göremezsin. Ama şimdi şu dağa bak. Eğer yerinde durursa, sen de beni görürsün. Derken Rabbi, daha tecelli eder etmez, onu un ufak ediverdi. Musa da düşüp bayıldı. Kendine gelince dedi ki, Sübhansın Ya Rabbi. Her noksanlıktan münezzeh olduğun gibi, dünyada seni görmemizden de münezzehsin. Bu talebimden ötürü tövbe ettim. Ben ümmetim içinde seni görmeden iman edenlerin ilkiyim. قَالَ Musa, مُوسَا اِنْ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي Allah buyurdu ki, Musa, ben seni risaletlerim, mesajlarımla ve hitabıma mahzar etmemle öbür insanlar arasından seçip mümtaz kıldım. Şimdi şu sana verdiğim nübüvveti al ve bu nimetime şükreden kullarımdan ol. Ona verdiğimiz levhalarda insanlara öğüt olmak üzere her şeyi tafsilatlı olarak bildirdik. Sen bunlara kuvvetle sarıl ve ümmetine de o hükümlerin daha sevaplı olanlarına sarılmalarına emret. İtaat dışına çıkanların diyarlarını ise nasıl tarumar ettiğimi yakında size göstereceğim.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 ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ Dünyada haksız yere büyüklük taslayanları, ayetlerimi gereği gibi anlamaktan uzaklaştırırım. O kibirlenenler, her türlü mucizeyi bile görseler, yine de onlara iman etmezler. Doğru yolu görseler, o yolu tutmazlar. Ama sapıklık yolunu görseler o yola girerler. Öyle çünkü onlar ayetlerimizi yalan saymayı adet haline getirmiş ve onlardan gafil ola gelmişlerdir. Valladine kazzabu bi ayatina ve'l-akhirati habitat a'maluhum hel yujzauna illa ma kanu ya'malun Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşacaklarını yalan sayanların bütün işleri ve eserleri boşa çıkmıştır. Böyle olmayıp ne olacaktı ya? Onlar yaptıklarından başkasıyla mı karşılık göreceklerdi? <gülüyor> أَلَمْ يَرَوْا Musa, Tevrat'ı almak için ayrıldıktan sonra ümmeti, zinet takımlarından böğürür gibi ses çıkaran bir buza heykeli yapıp Tanrı edindiler. Görmemişler miydi ki o heykel onlara hitap edemiyordu? kendilerine yol da gösteremiyordu. Fakat buna rağmen, onu Tanrı edindiler, ve zalimlerden oldular. Ne vakit ki, Yaptıklarının saçmalığını anlayıp, son derece pişman oldular ve saptıklarını gördüler, yemin olsun ki dediler, eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi affetmezse, muhakkak her şeyimizi kaybedenlerden oluruz.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 إِنَّ الْقَوْمَ pek öfkeli ve üzgün olarak halkına dönünce Benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız Rabbinizin emrini çabucak terk mi ettiniz dedi ve levhaları yere bırakıverdi. Kardeşini başından tutup kendisine doğru çekmeye başladı. Harun ise ona ey annemin oğlu dedi. İnan ki bu millet beni fena halde hırpaladı. Neredeyse beni linç edip öldüreceklerdi. Ne olur düşmanlarımı üstüme güldürme. Beni bu zalim milletle bir tutma. قَالَ رَبِّ اَغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَاَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ Musa, Yarabbi Rabbi, beni ve kardeşimi affet. Rahmetine bizi de dahil et. Çünkü merhamet edenlerin en merhametlisi sensin, sen. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّخَدُوا الْعِجِلَ Tanrı diye tapanlar var ya, işte onlara Rableri tarafından dünya hayatında bir gazap ve bir zillet gelecektir. İşte iftiracıları böyle cezalandırırız biz. Günahları işledikten sonra arkasından tövbe edip iman edenler için ise Rabbini Elbette gafur ve rahimdir. Affı ve merhameti boldur. Musa'nın öfkesi yataşınca, levhaları yerden aldı. Onlardaki yazıda, Rablerinden çekinenler için hidayet ve rahmet vardı. وَأَخْتَرَ النُّسَاقُ مَهُوسَبِيعِنَ رَجُلًا لِمِيْقَانِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الْرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شَئَتَ أَهْلَكْتَهُمْ İnne hiya illa men men Ente Musa ümmetinden 70 kişi seçti. Onları alıp huzura getirdi. Gelenlerin bu kabul şerefiyle yetinmeyip, Allah'ı açıkça görmek istemeleri üzerine, onları şiddetli bir deprem yakaladı. Musa, Ya Rabbi dedi, Direseydin beni de bunları da daha önce imha ederdin. Şimdi bizi aramızdaki beyinsizlerin yaptıklarından dolayı helak mı edeceksin? Bu sırf senin bir imtihanından ibarettir. Dilediğini bu imtihanla şaşırtır, dilediğine yol gösterirsin. Sensin bizim Mevlamız. Affet bizi, merhamet eyle. Sen affedenlerin en hayırlısısın. وَاَكْتُبْ لَنَا ف۪ي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَلَةً fil الْآخِرَةِ اِنَّا هُدْنَا şey <gülüyor> bize bu dünyada da ahirette de iyilik nasip et biz sana yöneldik senin yolunu tuttuk. Hak Teala da şöyle buyurdu: Ben dilediğim kimseyi cezalandırırım. Rahmetim ise her şeyi kaplar. O rahmetimi de Allah'a karşı gelmekten korunan, zekat veren ve özellikle bizim ayetlerimize iman edenlere nasip edeceğim.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 yâmrıhum bil-mağruf ve yanhâhum an-ül-müker ve عَلَيْهِمُ al وَيُحَرِّمُ ve yuhrremu alayhim al-xabâif ve yuhrremu alayhim al onlar ki, yanlarındaki Tevrat ve İncil'de vasıfları yazılı, o ümmi peygambere tabi olurlar. O peygamber ki, Kendilerine meşru şeyleri emreder. Kötülükleri yasaklar. Kendilerine güzel ve hoş şeyleri mübah, murdar şeyleri ise haram kılar. Üzerlerindeki ağırlıkları, sırtlarındaki zincirleri kaldırıp atar. Ona iman eden, onu destekleyen, ona yardımcı olan ve onunla beraber indirilen nura tabi olanlar var ya, işte felaha erenler onlardır. قُلْ يَا أَيْيُّهَ النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُ وَيُحْيِي وَيُمِينَ فَآمِنُوا بِاللّٰهِ De ki, ey insanlar, ben sizin hepinize Allah tarafından gönderilen peygamberim. O ki, Göklerin ve yerin hakimiyeti ona aittir. Ondan başka ilah yoktur. Hayatı veren de ölümü yaratan da odur. Öyleyse siz de Allah'a ve onun bütün kelimelerine iman eden o ümmi nebiye o resule inanın. Ona tabi olun ki doğru yolu bulasınız. وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ يَعْدِلُونَ Evet, Musa'nın kavminden bir toplulukta vardır ki, hak dinle insanları doğru yola götürür ve onunla halk içinde adaleti tatbik ederler. وَقَطَّعْنَاهُ مُثْنَتَيْ عَشْرَةَ 124. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا 125. قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى Kulu min tayibati ma razaknakum ve ma zalemuna ve lakin kanu anfusuhum Biz onları 12 kabileye, 12 topluluğa ayırdık. Halkı kendisinden su istediğinde ona asanı taşa vur diye vahyettik. Derhal 12 pınar fışkırdı. Her kabile, su alacağı yeri öğrendi. Bulutu da üzerlerine gölgelik yaptık. Kendilerine kudret elvasıyla bıldırcın da indirdik. Ve dedik ki, size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyiniz. Fakat onlar, emrimizi dinlememekle, bize değil, asıl kendilerine zulmediyorlar, kendilerine yazık ediyorlardı. وَاِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْقُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْتُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِقَّةُ وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِقَّةُ وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اغْفِرْ لَكُمْ خَطِيَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ O vakit onlara denildi ki şu şehre Kudüs'e yerleşin Oranın ürünlerinden dilediğiniz şekilde yiyin, yararlanın, affet bizi yaranbena, hatta din. Ve şehrin kapısından tevazu ile eğilerek girin ki suçlarınızı bağışlayalım. İyi ve güzel davrananlara ayrıca daha fazla mükafatlar vereceğiz. فَبَدَّلَ <gülüyor> Ama aralarındaki zalimler, sözü kasten değiştirdiler. Başka bir şekle soktular. Biz de zulmü adet haline getirdikleri için, Üzerlerine gökten azap salıverdik. Sual theman il qariyatilatı kana t hazzırt al bahri ibt yağdolatı sabet ibt aeti him pitanum ibt aeti him pitanum yom <gülüyor> sabetim şurrau yom la yasbetun bir de onlara, o deniz kıyısında bulunan şehir halkının başına gelenleri sor. Hani onlar, sept, cumartesi gününün hükmüne saygısızlık edip, Allah'ın koyduğu sınırı çiğniyorlardı. Şöyle ki, sept gününün hükmünü gözettiklerinde, balıklar yanlarına akın akın geliyordu. Sep gününün hükmüne riayet etmedikleri gün ise gelmiyordu. İşte fasıklıkları, yoldan çıkmaları sebebiyle onları böyle imtihan ediyorduk. <gülüyor> Hani onlardan bir cemaat, Allah'ın yerle bir edeceği, veya şiddetli bir felaket göndereceği, şu güruha ne diye boşuna öğüt verip duruyorsunuz, demişti. O salih kişiler de, Rabbinize mazeret arz edebilmek için. Bir de, ne bilirsiniz, olur ki Allah'a karşı gelmekten nihayet sakınırlar ümidiyle öğüt veriyoruz. Diye cevap verdiler. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ اَنْجَيْنَا الَّذ۪ينَ يَنْهَوْنَ عَلِ السُّءِ وَأَخَدْنَا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَأَخَذْنَا الَّذ۪ينَ غَلَمُوا بِعَدَابٍ بَئِيْسٍ بِمَا كَانُوا Kendilerine verilen öğütleri ve uyarıları kulak arda edip onları bir tarafa bırakınca içlerinden kötülükleri önlemeye çalışanları kurtarıp o zalimleri fasıklıkları yüzünden şiddetli bir azaba uğrattık. <Sessizlik> Şöyle ki onlar serkeçlik edip yasakları çiğnemekte ısrar edince onlara hor ve hakir maymunlar haline gelin diye emrettik Ve iz da'zna rabbuka leyb'at o vakit Rabbin kıyamet gününe kadar onları kötü azaba uğratacak kimseler ortaya çıkaracağını bildirdi. Muhakkak ki Rabbin dilediğinde cezayı çabucak verir, ama aslında Gafurdur, Rahimdir, affı ve merhameti boldur. Ve kat'tağna'hum fil ar'dı umma, minhumu'ussalihun ve minhumu'dun dalek, ve belu'na'hum bil hasanat ve sii'at, la'allhum yurj'oon. Onları parça parça topluluklar halinde dünyanın her yerine dağıttık. Aralarında iyi kimseler de vardı, iyi olmayanlar da. Kötülüklerden dönüş yaparlar diye onları kah nimetler, kah musibetlerle imtihan ettik. <gülüyor> 111. يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه 112. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه وَالدَّارُ Onlardan sonra hayırsız bir nesil geldi ki, bunlar kitaba, Tevrat'a varis oldular. Ama ayetleri tahrif etme karşılığında, şu değersiz dünya metaını alıp, nasılsa affa nail oluruz düşüncesiyle hareket ettiler. Af umarken bile, öbür yandan yine, gayrimeşru meşru bir meta, bir rüşvet zuhur etse, onu da alırlar. Peki onlardan, Allah hakkında, gerçek olandan başka bir şey söylemeyeceklerine dair, kitapta mevcut hükümler uyarınca söz alınmamış mıydı? Ve kitabın içindekileri ders edinip, okumamışlar mıydı? Halbuki, Ebedi ahiret yurdu, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için, Elbette daha hayırlıdır. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? <gülüyor> Kitaba sarılanlar, ve namazı gerektiği şekilde yerine getirenler bilsinler ki, biz iyilik için çalışanların mükafatlarını asla zayi etmeyiz. Ve <gülüyor> Hem bir vakit biz o dağı bir gölgelik gibi İsrail oğullarının başlarının üstüne kaldırmıştık da onlar dağın üzerlerine düşeceğini sanmışlardı. O zaman demiştik ki size verdiğimiz bu kitaba ciddiyetle sarılın ve içindeki gerçekleri düşünüp hiç hatırınızdan çıkarmayın ki Allah'ı sayıp kötülüklerden sakınasınız. Ve iz ahad rabbuka min balī ādama min zuhūrihim zurriyahum ve eşhedahum alâ enfusihim elestü birabbikum? Kâlû balâ şehidnâ. En teqûlû yevme'l Rabbinin Adem evlatlarından misak aldığını da düşünün Rabbin, onların bellerinden zürriyetlerini almış ve onların kendileri hakkında şahitliklerini isteyerek, ben sizin Rabbiniz değil miyim buyurunca, onlar da elbette diye ikrar etmişlerdi. Kıyamet günü, bizim bundan haberimiz yoktu. Yahut, ne yapalım, daha önce babalarımız Allah'a şirk koştular. Biz de onlardan sonra gelen bir nesilidik. Şimdi o batılı başlatanların yaptıkları sebebiyle bizi imha mı edeceksin? Gibi bahaneler ileri sürmeyesiniz diye Allah bu ikrarı aldı. İşte biz böylece ayetleri iyice açıklıyoruz. Olur ki düşünürler de. İnkarlarından dönüş yaparlar. Onlara kendisine ayetlerimiz hakkında ilim nasip ettiğimiz kimsenin de kıssasını anlat. Evet, o adam bu ilme rağmen o ayetlerin çerçevesinden sıyrıldı. Şeytan da onu peşine taktı. Derken azgınlardan biri olup çıktı. <gülüyor> فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ Eğer dileseydik, onu o ayetler sayesinde yüksek bir mevkiye çıkarırdık. Lakin o, dünyaya saplandı ve hevasının esiri oldu Onun hali tıpkı köpeğin durumuna benzer Üzerine varsan da dilini sarkıtıp solur Kendi haline bıraksan da yine dilini salar solur İşte bu tıpkı ayetlerimizi yalan sayan kimselerin misalidir Sen olayı onlara anlat. Olur ki düşünüp kendilerine çeki düzen verirler Sâ e mefelenil qavmul lezîne keddabû bi âyâtinâ ve yalan sayarak sırf kendi kendilerine zulmeden o kimselerin hali, net çirkin bir ibret levhasıdır. Men yehdi allâhu وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ الله kime hidayet ederse işte doğru yolu bulan odur. Kimi de şaşırtırsa işte onlar da kaybedenlerin ta kendileridir. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ Biz cehennem için cinlerden ve insanlardan öyle kimseler yarattık ki, Onların kalpleri vardır ama bu kalplerle idrak etmezler. Gözleri vardır, onlarla görmezler. Kulakları vardır, onlarla işitmezler. Hasılı onlar hayvanlar gibi, hatta onlardan da şaşkındırlar. İşte asıl gafir olanlar onlardır. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا En güzel isimler Allah'ındır. O halde bu isimlerle O'na dua edin. O'nun isimleri konusunda haktan sapanları terk edin. Onlar işlediklerinin cezasını çekeceklerdir. وَمِنْ مَنْ خَلَقُنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ Yarattıklarımız için de daima Hakka giden yolu gösteren ve onunla adaleti gerçekleştiren bir topluluk vardır. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ayetlerimizi yalan sayanları farkına varamayacakları şekilde yavaş yavaş helake yaklaştırırız. Ben onlara mühlet veririm. Fakat vakti gelince benim cezalandırmam pek kesin ve şiddetlidir. أَوَلَمْ in huwa illa bunlar hiç düşünmediler mi ki Kendilerine tebliğde bulunan arkadaşları Muhammed'de delilikten hiçbir eser yoktur. O sadece ilerideki tehlikelerden kurtarmak için görevli bir uyarıcıdır. Hiç düşünmezler mi göklerin ve yerin hükümranlığını, o muazzam saltanatı, düşünmezler mi Allah'ın yarattığı herhangi bir mahluktaki ilahi düzenlemeyi, onu da düşünmezlerse, bari ecellerinin yaklaşmış olabileceği ihtimalini, o halde buna iman etmedikten sonra, daha hangi söze inanırlar? Allah kimi şaşırtırsa, onu doğru yola getirecek yoktur. Allah onları azgınlıkları içinde bırakır. Körük örüne yuvarlanır giderler. Yasluluk al saat ayi namursa hat. Qul inna maa ilmuha ad La yujelliha li waktiha illahu. Fakulat fi al sana wa La illa يَسْأَلُونَكَ Sana kıyametin ne zaman geleceğini sorarlar. De ki, O'nun ne zaman geleceğine dair bilgi, yalnız Rabbimin nezdindedir. Vaktini ondan başkası açıklayamaz. O kıyamet öyle bir meseledir ki, ne göklerde ve ne de yerde ona tahammül edecek hiç kimse yoktur. O size ansızın gelecektir. Sen sanki onu biliyormuşsun gibi, onu sana soruyorlar. De ki, ona dair gerçek bilgi, yalnız Allah'ın nezdindedir. Ama insanların çoğu bunu bilmezler. Kulle emliku <Sessizlik> li nafsi su. De Deki ben kendim için bile Allah dilemedikçe hiçbir şeye kadir değilim. Ne fayda sağlayabilirim, ne de gelecek bir zararı uzaklaştırabilirim. Şayet gaybı bilseydim, elbette çok mal mülk elde ederdim. Bana hiç fenalıkta dokunmazdı. Ama ben, iman edecek kimseler için, sadece bir uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim. هو <Sessizlik> الذي فَلَمَّا اَتْقَلَ صَالِحًا مِنَ O'dur ki sizi bir tek candan yarattı ve bundan da günlük kendisine ısınsın diye eşini inşa etti. Erkek eşini sarıp bürüdü. O da hafif bir yük yüklendi, hamile kaldı. Onu bir müddet taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca, her ikisi de Rableri olan Allah'a yönelip, eğer bize sağlıklı, kusursuz bir evlat verirsen, mutlaka sana şükreden kullarından oluruz, diye yalvardılar. فَلَمَّا Fakat Allah kendilerine kusursuz bir çocuk verince, annesi de babası da ölçüyü kaçırıp verdiği çocuk sebebiyle şirke bulaştılar. Tuttular, Allah'a bir takım şeritler yakıştırdılar. Halbuki Allah, onların yakıştırdıkları her türlü ortaktan münezzehtir. أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ona hiçbir şey yaratmaya güç yetiremeyen, zaten kendileri de yaratılıp duran mahlukları mı, eş, ortak sayıyorlar. Halbuki o şerikler kendilerini putlaştıranların imdadına yetişemezler. Hatta onlar kendi nefislerine bile yardım sağlayamazlar. وَاِنْ تَدْعُوهُمْ اِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ اَدَعَوْتُمُوهُمْ اَمْ اَنْتُمْ صَامِتُونَ Şayet siz onları doğru yola çağıracak olursanız, size uymazlar. O müşrikleri siz ha hakka çağırmışsınız, ha susmuşsunuz. Size karşı onların durumu aynıdır. اِنَّ Allah'tan başka dua ve ibadet ettiğiniz bütün putlar, sizin gibi kullardır. Onların tanrılığı hakkındaki iddianız yerindeyse, haydi onları çağırın da, size cevap versinler bakalım. Elehum orculu <gülüyor> yemşun biha emlehum eydiy yedtşun biha emlehum ayun ybşrun biha emlehum azaan yesmun biha Kul duu şurakaakum tum mekidun fe Nasıl icabet edecekler ki, onların yürüyecek ayakları mı var, yoksa tutacak elleri mi var, veya görecek gözleri mi var, yahut işitecek kulakları mı var, neleri var? De ki, haydi bütün şeriklerinizi çağırın, sonra bana istediğiniz tuzak kurun, haydi elinizden geliyorsa bir an bile göz açtırmayın. <Sessizlik> Zira benim mevlam o kitabı indiren Allah'tır ve o bütün iyi kulların koruyucusudur. Vellezine ted'un min dunihî lâ yestetî'ûne nasrakum ve Allah'tan başka yardımınıza çağırdığınız tanrılarınız ise sizin imdadınıza yetişemezler. Hatta kendilerine bile fayda ve yardımları dokunmaz. Siz o müşrikleri veya putları, Doğru yola davet ederseniz işitmezler. Onların sana baktığını görürsün ama aslında onlar görmezler. Hud il'ah wa'mür bil'ul'i min alim. Af ve müsamaha yolunu tut. İyiliği emret. Cahillere aldırış etme. Her ne zaman şeytandan sana bir vesvese gelecek olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü o duaları işitip icabet eder ve her şeyi bilir. اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ Allah'a karşı gelmekten sakınanlara şeytandan bir hayal ilişince, hemen düşünüp kendilerini toparlar basiretlerine tam sahip olurlar Ve fil ma la Şeytanların dostlarına gelince Şeytanlar onları azgınlığa sürükler, sonra da yakalarını bırakmazlar. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِنْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا قُلْ اِنَّمَا اَتَّبِعُ مَا يُوحَا اِلَيَّ هَذَا Onlara keyfi olarak istedikleri bir ayet veya mucize getirmediğin zaman, hiç değilse bir şeyler bulup buluştursaydın ya, derler. De ki, ben sadece Rabbimden ne olunuyorsa ona tabi olurum. Bütün bu Kur'an, Rabbinizden gelen basiretlerdir. Gönül gözlerini açan, gerçekleri gösteren nurlardır. İman edecek kimseler için hidayet ve rahmettir. Öyleyse, Kur'an okunduğunda, hemen ona kulak verin. Susup dinleyin ki merhamete nail olasınız. Sabah ve akşam Rabbini içinden yalvararak ürpererek ve yüksek olmayan kendin işitebileceğin bir sesle zikret, gafillerden olma. la an la an ve ve Rabbine yakın melekler ona kulluk ve ibadet etmekten. Asla kibirlenmez. Hep onu tenzih eder ve yalnız ona sevde ederler.